Dördüncü mesele Yine Gençlik Rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki kürey arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatı ile alakadar olan bu dehşetli harb-ı umumiden 50 gündür. Şimdi 7 seneden geçti aynı hal. Parantez içindeki not 1946 senesine aittir. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var? dediler. Cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden. Mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre -i arz ve nevi beşer dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar. Birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Sermayi hayatını boş yerde imha eder. O kıymetler ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraflar olur, onun zulümlerini hoş görür zulmüne şerik olur. Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti amet davasından daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bir Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise yüz bin meşahir insaniyenin ve hadsiz nev-i beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vado ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki Herkesin iman mukabilinde, bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve bâkî ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddi maddiyyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksan'ına o davayı kaybettirmeyen, harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malyaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur şakirtleri, her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da, ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatımız var. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim! Sizler, benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki, o büyük davayı yüzde doksanına kazandıran, ve yirmi senede yirmi bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkiki eline veren ve Kur'an-ı Hakîm'in maneviyesinden neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir daba vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu on sekiz senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyyunlar, aleyhimde gayet gaddarane desiselerle hükümetin bazı erkanlarını ifal ederek, Bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un çelik kalasında 130 parça cihazatından ancak iki üç parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümeti Cumhuriyenin mebusları ve erkenlerinin ellerinde mühim risaleleri iki üçü müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o nurları mahpuslara, ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler. Beşinci Mesele Gençlik rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz, güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek eğer o fâni ve geçici gençliğini, iffet ve hayrata, istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâkî bir gençliği kazanacağını, bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefâete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir, öyle de, gayrimeşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, ahiret mesuliyetinden, ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu, aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile, o cüz'î lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin su istimaliyle gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş'et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor elbette ekseriyetle, gençlerin gençliğinin suistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan, eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin. Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i ilahiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayrat olarak, ahirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, Başta Kur'an olarak çok kat'i ayetiyle bütün semavi kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kâfidir ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen 1 sene ve 10 sene hapis cezasını çektirir. Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir. Altıncı mesele Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kat'î hatsiz hüccetleri bulunan iman-ı billah rüknünün binler külli bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işarettir. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize halikimizi tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusiyle mütemadiyen Allah'tan bahsedip halikı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil onları dinleyiniz. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczahane ki her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayatlar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakim bir eczaciyi gösterir. Öyle de, küre Arz Eczahanesi'nde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar ciyetiyle, bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenn-i tıp mikyasiyle, küre Arz eczahane Kübrasının eczacısı olan Hakîm-i hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Hem mesela, nasıl bir harika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Şeksiz bir fabrikatörü ve meharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de, küre arz denilen yüzbinler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye, ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede okuduğunuz fen makine mikyası ile, kürey arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır. Hem mesela nasıl ki, gayet mükemmel bin bir çeşit erzak etrafından celbedip, içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iaşe ambarı ve dükkan, şeksiz bir fevkalade iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de, bir senede yirmi dört bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden, ve yüzbinler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan, ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp, baharı bir büyük vagon gibi, binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak, kışta erzakı tükenen biçare hayatlara getiren ve küre arz denilen bu rahmani i Aşa ambarı ve bu Sefîne-i ve binbir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkan ı Rabbani, ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise, okuduğunuz veya okuyacağınız fenni-i aşemik ile o kat ve o derecede küreyi arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, müdebirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Hem nasıl ki, dört yüz bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı ve istimal ettiği silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizeker bir kumandanı tek başıyla ile bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit eslihalarını ve elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve orduga şüphesiz vedahetle o harika kumandanı gösterir takdirkerane sevdirir aynen öyle de Zemin yüzünün ordugahında ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni ordu-yü de nebatat ve hayvanat milletlerinden 400 bin nev'in çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri, gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak, bir tek kumandan-ı azam tarafından verilen küre-i arzın bahar ordugahı, ne derece mezkür insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmel ise sizin okuyacağınız fen-i askeri mikyası ile dikkatli ve aklı başında olanlara o derece kürey-i arzın hakimini ve Rabbini ve müdebbirini ve kumandan-ı akdesini hayretler ve taktislerle bildirir ve tahmid ve tesbihle sevdirir. Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket ederek her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası, şeksiz bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştial maddelerini getiren bir mucizekar ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır, yaşasınlar ile sevdirir. Aynen öyle de, bu alem şehrinde, dünya sarayının damındaki yıldız lambaları, bir kısmı kozmorafyanın dediğine bakılsa, küreyi arzdan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa süratle hareket ettikleri halde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmorafyanın dediğine göre, küreyi arzdan bir milyon defadan ziyade büyük, ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i Rahmaniye'de bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için, her gün, küre arzın denizleri kadar gaz ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları, gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen, ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı ışık parmakları ile gösteren bu kainat şehri muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idarelerin ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir. O derecede sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fennî elektrik mikyası ile bu meşheri azamı kainatın sultanını münevvirini, müdebbirini, saniini onurani yıldızları şahit göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Hem mesela nasıl ki bir kitap bulunsa ki, bir satırında bir kitap ince yazılmış ve her bir kelimesinde ince kalemle bir sureyi Kur'ani'ye yazılmış. Gayet manidar ve bütün meseleleri birbirini teyit eder. Ve kâtipini ve müellifini fevkalade meharetli ve iktidarlı gösteren bir acip mecmua, şeksiz gündüz gibi kâtip ve musannifini kemalatı ile hünerleriyle bildirir, tanıttırır. Maşa Allah, Bârekallah cümleleriyle takdir ettirir. Aynen öyle de, bu kainat kitabı kebiri ki, bir tek sayfesi olan zemin yüzünde ve bir tek forması olan baharda. 300 bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 300 bin nebati ve hayvani taifeleri beraber birbiri içinde yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak mükemmel, muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam bir fihristesini yazan bir kalem işlediğini. Gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmuai kainat ve bu mücessem Kur'an-ı Ekber-i Alem misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidar ise o derecede sizin okuduğunuz fenni hikmetül eşya ve mektepte bil fiil mübahşeret ettiğiniz fennî kıraat ve fennî kitabet, Geniş mikyasları ile ve dürbîn gözleri ile bu kitabı kainatın nakkaşını, katibini, hadsiz kemalatıyla tanıttırır. Allahu ekber cümlesiyle bildirir, Subhanallah takdisiyle tarif eder, Elhamdülillah ile sevdirir. İşte bu fenlere kıyasen yüzer fünundan her bir fen geniş mikyası ile ve hususi aynası ile ve dürbînli gözüyle ve ibretli nazarıyla bu kainatın Halık-ı Zülcelalini esmasıyla bildirir, sıfatını, kemalatını tanıttırır. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahtaniyet olan mezkür hücceti ders vermek içindir ki Kur'an-ı beyan çok tekrar ile en ziyade Rabbü's semavâti vel ard ve halaka's semavâti vel ard ayetleriyle Halik'imizi bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Onlar dahi tamamiyle kabul edip tasdik ederek Hadsiz şükür olsun Rabbimize ki tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun dediler. Ben de dedim. İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makine ve gayet derece aczi ile beraber Hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz fakriyle beraber hatsiz zahiri ve batini ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken, birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişah zülcelale intisap edip, bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinat ve bütün hacatına medar bir noktayı istimdat bularak herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle makamiyle iftihar ettiği gibi. O da böyle nihayetsiz Kadir ve Rahim bir padişaha iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir kıyas ediniz. O mektepli gençlere dediğim gibi musibet zede mahpuslara da tekrar ile derim. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır. Hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken, bedbaht zalimlere demiş, ben idam olmuyorum. Belki terhis ile saadete gidiyorum. Fakat ben de sizi idamı ebedi ile mahkum gördüğümden, sizden tam intikamımı alıyorum. La ilahe illallah diyerek sürur ile teslimi ruh eder. سُبْهَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ